arsalehu bil huda ve dinil hak li yuzhirahu kulli wakafa billahi shahida. bat Değerli kardeşlerim kitaplara imanla ilgili e, sohbetimiz bu hafta 3. bölüm olacak inşallah. Üçüncü kısmını almış olacağız. Geçen haftaki dersimizde kendilerine kitap verilen ehli kitap onlar kendi kitaplarında Allah-u Teala'nın imtihanı ve meşehiti gereği olarak bir takım tahrif dediğimiz el atma Söz konusu olmuştu. Ve onlardan da Yahudilerin kendi kitaplarında tah tahrif ettiğine bir iki örnek vermiştik. Yine ehli kitaptan olan Hristiyanların da kendi kitaplarında yaptıkları tahrifi Bu dersimizde söyleyeceğimizi, anlatacağımızı tavhid etmiştik. Hristiyanların İncil'de yaptığı tahrifi anlatırken Kur'an Ya ehlel kitabi kad ca'akum rasuluna yubeyyinulekum kesiran mimma kuntum min minel kitab. Ve yafu an kesir kad ca'akum min nurun ve kitabun mubin. Değerli kardeşlerim, allah Teala bu ayet kerimede kendilerine bizler Hristiyanız, Nasara, Kur'an-ı Kerim'de Nasara ismiyle geliyor. Yani bizim dilimizde, Türkçemizde Hristiyan dediğimiz. Bizler Hristiyanız diyen kimselerden biz misa kalmıştık. Onlar bu misak çerçevesinde kendilerine hatırlatılan birçok şeyi unuttular. Bu sebeple biz onların aralarına düşmanlık ve buz attık kıyamet gününe kadar. Sonra Allahu Teala onların yaptıkları şeyleri elbette haber verecek. Ey kitap ehli size Resulümüz geldi. Sizin kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size haber veriyor, diğerini de affediyor. Bazı kısmını da affediyor. Kuşkusuz ki Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Bu ayeti kerimede Allahu Teala kendilerine Hristiyan ismini takan kimselerden Allahu Teala misa kalıyor onu haber veriyor bize onlardan size indirdiğim ayetleri gereğince hem iman edeceksiniz hem onunla amel edeceksiniz ve bu benim misakımı muhafaza edeceksiniz koruyacaksınız diye Ahid alıyor. Sonra bunlar bunu bozuyorlar. Allahu Teala fene su hallamim madikiru bi ayeti kerime ile o kendilerinden alınan misakın birçoğunu onlar unuttular. Yani alimlerin tefsiriyle unutmaları unutmuş gibi davrandılar. Allah'ın kendilerine indirdiği ayetleri görmezlikten geldiler. Unutmalarındaki kasıt Allahu Teala'nın unuttular ifadesiyle kastettiği mana onlar Allahu Teala'nın bu misakını görmezden geldiler. Bilmiyormuş gibi davrandılar ve bu şekilde kitaplarını tahrif ettiler. <gülüyor> bu okuduğum ayeti i kerime Maide Suresi 14 15. Bu kısım 14. ayette geçiyor. 15. ayette ise Ey kitap ehli! Kuşkusuz ki size kitapta gizlediğiniz birçok şeyi haber veren bir rasul geldi. Sizin kendi kitaplarınızda gizlediğiniz birçok ayeti, birçok hükmü size açıklayan, size söyleyen rasulümüz geldi. O'nun O Rasulün yine sizin gizlediğiniz, örttüğünüz birçok şeyi de söylemiyor. Affediyor, yani bağışlıyor. Onları size söylemiyor, diyor ayeti kerime. Bu ayeti de genel bir tahrifin, genel bir değiştirmenin, görmezlikten gelmenin, unutmanın, unutmuş gibi davranın, davranmanın neler olduğunu ise Kur'an-ı Kerim bize başka yerlerde söylüyor. Onlardan bir tanesi وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّسَارَا الْمَس۪يهُ بْنُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفَّاهِهِمْ يُضَاهِهُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların bu sözleri kendilerinden önce Allah'a oğullar ve kızlar isnat eden kafir müşriklerin sözüne aynı oldu. Onların sözlerine bu sözlerini benzettiler. Allah onları helak etsin. Nasıl da iftira ediyorlar. Şimdi bu ayeti kerime de bu ayeti kerime de Allahu Teala'nın günahlar içerisinde günahlar içerisinde hiç bağışlayamayacağı hiç bağışlamayacağına dair ahit verdiği ona eş tutulan bir çocuk isnadı. Allahu Teala'nın en fazla gazap ettiği hiç bağışlamayacağı Diye vaat ettiği bir günah bu. Birinci suçları Allahu Teala'ya çocuk isnat edip onu Allah'a denk tutmak. Bu ayeti de tahrifin bir kısmını anlatıyor. Şimdi bu kısım kendi kitaplarında da Yahudilerin kitaplarında da Hristiyanların kitaplarında da mezkur mu? Elbette ki mezur Halihazırda Yahudilerin elinde bulunan Tevrat'ta da bu mezkur, onlar bu şekilde bu Allah'ın kelamı diye inanıyorlar ve onu öylece kabul ediyorlar. Mesela Hristiyanların elindeki şu anda dört tane asıl bir sürü de yedek kitap var. Allah-u Teala İncil'i tek bir nusha olarak indirmiştir. Onların elinde dört tane hepsinin de bu Allah'ın kelamı dediği birbirine çelişkili dört tane asıl kabul ettikleri kitap var. Bunların hepsinde de İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddiası mezkur. Hepsinde de. Ben Yuhanna isimli O onların kitaplarından bir şey aktaracağım burada size inşallah. Yuhanna 3. bab 16. fakra. Lenne hakedza ehabballah alame hatta ata ibnehu el mauludul wahidu İşte böylece Allahu Teala bu alemi çok sevdi. Bundan dolayı tek doğur doğurduğu tek oğlunu dünyaya feda etti. Dünyaya bağışladı. Tevrat'ta ise Mezmur kitabında 7. bab 2. fakrada Gale Davudu inni ulinu qarara Rabbi lezi li ibni ana liyma veletka Davud kuşkusuz ki ben Rabb'in kararını size ilan ediyorum. O Rab ki bana sen benim oğlumsun. Ben bugün seni dünyaya getirdim diye bana vahyetti diyor. Bu da Davud Aleyhisselam'ın kuya ifadesi. Haşa Davut böyle bir şey söylememiştir. Ne Davut Aleyhisselam böyle bir şey söylemiştir. Ne İsa Aleyhisselam böyle bir şey söylemiştir. Burada kastedilen biraz önce arz ettiğimiz gibi onların kendi kitaplarındaki tahrifi. Allahu Teala bu biraz önce İncil'den ve Tevrat'tan naklettiğime karşı bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? En'am suresi 101. ayet. Bediyus semavat ve'l ardı. Enne yekunu lehu veled. <gülüyor> Enna yekunu lehu veladun ve lem tekul lehu ve halaka kulle şey'en ve huve bi kulle şey'in alim. Gökleri ve yeri emsalsiz olarak yaratandır. Onun nasıl çocuğu olabilir ki onun bir eşi yok? O bir eş edinmemiştir. Ve halaka kulle şeyin ve huve kulli şeyin alim. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilir. Bildiğiniz gibi hepimizin ezberinde olan İhlas Suresi yine bu çocuk edinme meselesini en bariz şekilde nefyeden ayetlerden Bir tanesi, Kul Allahu ahad, Allahus samet, de ki o Allah birdir, o samettir. Lem yelit yulet. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve lem yeküllehu Onun hiçbir şeyi dengi olmamıştır. Saffat suresinde aynı meseleyle ilgili, Ela innehum min ifkihim le veled Allah." Dikkat, kuşkusuz ki o zalimler iftira ederek Allah çocuk dünyaya getirdi dediler. Ve innehum lekadibun. Kuşkusuz ki onlar çok yalancıdır. Bazı diğer ayetlerde de var. Meseleyi ben uzatmak istemiyorum. allah Teala eş ve çocuk edinmekten münezzeh. Bunu, bunu en son kitabı vahyi, Korumasını kendi üzerine aldığı Kur'an-ı Kerim'de bize beyan ediyor. Rasullere gelince bu ister, ister Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun, ister ondan önceki diğer Rasuller olsun, ister ismi onun Davut olsun, ister Üzeyr olsun, ister İsa olsun, ister başka bir isimde, hiçbirisi Allahu Teala'nın çocuğu değildir. Bilakis o Allahu Teala'nın yarattığı bir mahluktur bir beşerdir. Ve Allahu Teala bu hususta bu hususta Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Selleme ümmetine şu ayeti okumasını emretmiştir. Kul innemâ ene beşerun mislukum de ki ben sizin gibi bir beşerim. Yuha ileyye ancak bana vahiy yolunuyor. Anma, inna ma ilahukum ilahum waheed, f'mamkana yarjuliqaa Rabbihi, faliyam al-amal an salihan, wala yushurk bi ibadati Rabbihi ahada. Sadece ve sadece ilahınız tek bir ilahdır. Her kim Rabbina kavuşmayı umuyorsa salih amel yapsın ve ona hiçbir şeyi ortak koşmasın. Hiç kimseyi ona ortak yapmasın. Bu ayeti kermede gördüğümüz gibi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hem ümmetine hem ve hem de bütün insanlığa kendisinin sadece bir beşer olduğunu, diğer beşerler gibi bir beşer olduğunu ve kendisine vahyedildiğini, bütün insanların ilahının tek bir ilah olduğunu, ondan gayrı ilah olmadığını ilan etmesini emre diyor. Dolayısıyla kardeşlerim, beşer fazilet bakımından ne kadar üstün olursa olsun, beşer olma cihetiyle, yaratılmış olma cihetiyle hiçbir zaman için uluiyetten ona veya hutta rububiyetten ona bir şey isnat edilemez. İsnat edildiği zaman bu şirktir. Hristiyanların ve Yahudilerin düştüğü tuzak bu. Şeytan onları bir takım peygamberleri sevmede Haddi aştırmıştır ve Allah'a eş koşturmuştur onları. Allah'a o sevgide o insanları her ne kadar faziletli olursa olsun Allah'a denk yaptırmıştır. Dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmetinde böyle bir şey olmasını istemediği için, buna tahammül etmediği için bu ayeti kerime ile memur edilmiştir ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kendisine sahabelerden bir tanesi sen ve Allah dilerse dediğinde resul Ekrem'in titizliğine bakın bir tane. Bir meselede sen ve Allah dilerse dediğinde sen beni Allah'a denk mi yaptın? Allah dilerse de sonra da sen istersen izin verirsen de diye tevcih ettirmiştir. Yani kendisinin bu lafızda Allah'a denk yapılmasına tahammül etmemiştir, uyarmıştır onu. Bu son derece bizim için önemli kardeşlerim. Ehli kitabın kendi kitaplarında tahrif ettikleri, tahrif etme metotları veyahut da bölümleri, kısımları üç kısımda alimler tarafından toplanıyor. Birincisi, sözü olduğu gibi bırakıp onu tevil ederek Táhrifetnek. Buna issareted en a jajti keremede. Farabbi Buna issareted en a jajti keremede Koranikerem, fabi zulmim min <gülüyor> a lezine, hadu, harramna għal-ehim tajjibatin, uhullet lehum. Vabi saddihim ansebili lahi kesira wa akhdahu riba, <gülüyor> wa nuhu anhu wa aklehum amwal nasi bil batil wa aatidna lil kafirin minhum elima alima Allahu taala Allahu taala Yahudilere hitap ederken kendilerine Yahudi diyen kimselere zulümleri sebebiyle onlara Helal kılınan tertemiz şeyleri haram ettik. Onların zulümleri sebebiyle ve Allahu Teala'nın yoluna çokça mani olmaları sebebiyle. Ve ahsi riba ve nuhu anhu ve haram kılındığı halde yasak edildiği halde faizi almaları sebebiyle ve eklihum evvalin nas bil İnsanların mallarını haram yere yemeleri sebebiyle. Ve a'tedna lil kafirine minhüm azaben elime. Onlardan kafirlere biz elim bir azabı hazırladık. Bir başka ayeti kerimede ise Ve min ehlil kitabı men in te'menhu bi yüeddihi ileyke ve minhum men in ta'manhu bi dinarin la yueddihi ileyke illa ma ta'alayhi qa'ima zalike bi annahum qalu leysa aleyna fil ummiyin sabib ve yequlun alellahi'l kezbe ve hum ya'lemun ehli kitaptan öyle kimseler var ki onlara sen kantarlar dolusu bir malı emanet olarak bıraksan Onu sana verir. Onlardan da öyleleri vardır ki ona tek bir dinar versen onun başında ısrarla iste isteyip durmadığın sürece onu sana vermezler. Ve derler ki ümmilerin bizim üzerimizde hiçbir hakkı yok. Şeklinde ayet kermeyi söylemiştik. Ondan önce de Allahu Teala'nın kendilerine Yahudi diyen kimselerin zulümleri sebebiyle Allahu Teala'nın yolunu engellemeleri sebebiyle yasaklandığı halde faiz almaları sebebiyle insanların mallarını batıl haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınan temiz şeyleri Allah'ın onlara haram ettiğini da ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimenin mefhumu e, Tevrat'ta da var demiştim. Onunla ilgili ayet-i kerimeyi, şey onların e, Tevrat'taki ayeti onların ifadesine göre size okuyacağım. Tesniye bölümü Tevrat'ta 23. bab ve 19. paragraf. Para faizi olsun. Zahire faizi olsun. Yahut ödünç verilen her şeyin faizi olsun. Faizle kardeşine ödünç vermeyeceksin. Yabancıya faizle ödünç verebilirsin. Dikkat edebiliyor musun? Bir daha okuyorum. Para faizi olsun, hubuvat faizi olsun, yahut ödünç verilen, her şeyin faizi olsun, faizle kardeşine ödünç vermeyeceksin. Yabancıya faizle ödünç verebilirsin. Fakat kardeşine faizle ödünç vermeyeceksin. İle ahir devam ediyor. Birincisi bu. Borç meselesine gelince tesniye niye bu on beşinci babdaymış? Okuyorum tes niye bab şey kitabı tes veya sureyi tes niye diyelim tabirca ise on beşinci bab bir iki üçüncü paragraflar. Her 7 yıl sonunda bir ibra yapacaksın ve ibra şöyle olur. Her alacaklı komşuna ödünç verdiği şeyi ibra edeceksin. Komşusunu ve kardeşini sıkış komşusunu ve kardeşini sıkıştırmayacaksın. Çünkü Rab'bin ibrası ilan edilmiştir. Yabancıyı sıkıştırabilirsin. Fakat kardeşine olan kendi her şeyi elinle ibra edeceksin. İlahir devam ediyor. Burada burada Size okuduğum ayeti hatırlıyor musunuz? Galu leysa aleyna fil ummiyine sabil. Dediler ki ümmüler için bizim üzerimizde hiçbir hak yok. Kim bu ümmüler biliyor musunuz? Yahudi olmayan herkes ümmi onlara göre. Onlara Yahudi olmayan ümmi, şey Yahudi olmayan herkes ümmi. Talmud'da gelen bu şeyin, Tevrat'ın tefsiri olan Telmut'ta gelen bir ayete göre, elimde olmadığı için, başka kitaplardan elimde var, Oradan nakil yapıyorlar. Kendisi olmadığım için, olmadığı için getirip burada size okuyamadığım için onu buraya almadım. Oradaki ifadeye göre Yahudi olmayanların hepsi erkekleri ve kadınları senin için köledir, hizmetkardır. Malları ise senin için ganimettir yazmakta. Bize böyle bakıyorlar bunlar. Bugün Tevrat'ta olan bir başka hükme göre Yahudi ancak Yahudi komşusuna ve kendi dindaşına karşı dürüst davranmakla yükümlüdür. Bunu da bulamadığım için buradan okuyamıyorum. Ama bir gün bulursam inşallah size ulaştırırım. Yahudi olmayanın malını çalması ona yalan söylemesi bir Yahudi için asla ve asla Günah değildir. Oysa ki Kur'an ne demişti? Kur'an ne demişti? Niçin onlara Allahu Teala helal kılınan temiz şeyleri haram etmişti, yasaklamıştı? Niçin? Bir zulümleri sebebiyle, Allah'ın yoluna engel olmaları sebebiyle, faiz almaları sebebiyle. İnsanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle. Ayet-i Kerim'e bunu söylüyor. Yani o kitapta ne varsa aynısı burada, Kur'an-ı Kerim'de. Hala onları değiştirmemişler, onlar duruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiğinde, Tevrat'ta ve İncil'de ne kadar muharref şey varsa, Kur'an ona işaret ediyor bu ayetlerle. Bu ayetlerle Kur'an'ın işaret ettiği şeyler bunlar, kardeşlerim. İkincisi, onların tahrif kısmından kitaplarında yaptığı ikinci e, husus ilave yaparak tahrif etmek. Yani kitapta olmayan bir şeyi kitaba ekleyerek yapmak. Değiştirme ve ilave yoluyla yapılan tahrif de birçok, tahrife de yine Kur'an-ı Kerim'de birçok örnek var. Yahudiler Tevrat'a Allah'ın indirmediği, Birçok hurafe türü şeyler ilave ettiler. Onlardan bazısı Allah'a iftira ve Resuller hakkında ağzı alınmayacak çirkin kelimeler. Bunlardan bazısını Kur'an bize naklediyor. Bunları almıştım sonra size onu okuyamayacağım diye haya ettiğim için geri e, zikretmeyeceğim. Yani onlar peygamberler hakkında zina ile iftira etmedikleri bir salim peygamber yok. Onlar için özellikle Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için gerçekten de bir numaralı öneme haiz peygamber İbrahim Aleyhisselam. Her millet kendisini ona isnat ediyor. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın bilene Kardeşiyle zina ettiğini, kardeşiyle, kız kardeşiyle zina ettiğini söyleyecek kadar ileriye gidiyorlar. Onu bizim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisinde anlatıyor. Biliyorsunuz eşiyle bir yere gittiğinde, bir beldenin kralı çevirdiğinde, çünkü o beldede ayet, şey adet olarak dışarıdan yabancı olarak gelen insanlar eşlerine o kralın tecavüz etmesi. Resul-i Vesselam anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı yakalıyorlar, getiriyorlar eşiyle beraber. Sorduğunda ne diyor İbrahim'e? Bu kim diyor? Bu din kardeşim diyor. O resul Ekrem, şey, İbrahim Aleyhisselam e, din kelimesini gizli Kalbinden tutuyor ve lisanı ile telaffuz ettiği lafız ise kardeşim diyor. Resul-i Ekrem bunu anlatıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam üç, üç kere yalan söylemişti diye anlattığında bir tanesi bu. Aslında yalan değil o din kardeşimi din kardeşi. Bunu alıyorlar. Onların kitaplarında ifade edilen nasıl biliyor musun? İbrahim kendi öz kız kardeşiyle zina etti diyorlar. Bu lafzı alıyorlar. Kardeşim lafzını, bu benim kız kardeşim lafzını alıyorlar. O kendi kız kardeşiyle zina etti diyorlar. Lut Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a, Davut Aleyhisselam'a, ifadeler ise korkunç. Süleyman Aleyhisselam'ın, müşrik kadınlarla evlendiğini, sonra o müşrik kadınların, ilahına taptığını, söyleyedik kadar ileriye gidiyorlar. Bunların hepsi mevcut burada. Bunların hepsi, burada mevcut. allah Teala, onların, bu ifadelerini iyi bildiği için la laqat semiallahu kavlellezina kalu andolsun allah inallahu fakirun ve nahnu aghniya Diyen kimselerin sözlerini işitti. Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenler diyen kimselerin sözlerini işitti. Allah'a bu sözü söylemekten haya etmeyen bir insan Allah'ın kullarına neler söyler dersiniz? Allah'a Allah fakirdir, biz zenginiz diyen müstekbir bir kavmin peygamberlerine, nebilerine, rasullerine neleri söylemez? Senektub ma kalu ve katlehumul enbiya bi gayri hak. Allah hakkında söyledikleri bu sözü ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Allah-u Teala bir başka şeye işaret ediyor. Onların zulmünden. Allah'a bu çirkin sözü söylemelerini ve haksız yere hiç hak etmedikleri halde nebileri öldürmelerini yazacağız. Burada bir bilgi var. Ziyade bir bilgi. Haksız yere nebileri öldürmeleri bir de. Yani şu kitabı okumuş olsanız Tevrat'ı o kadar çok bir nebi Hakkında çirkin ifadeler, desizseler söz konusu ki nebiler hakkında. Oysa ki onlar onları hidayete ulaştırmak için, doğru yola iletmek için gelmişti onlara. Ama nebileri hakkında yaptıkları bu. <gülüyor> <gülüyor> Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. Allah onları, onların elleri kapansın ve söyledikleri şeyden dolayı lanet olsun onlara. allah Teala'ya söyledikleri bir başka çirkin ifade. Hristiyanların İncil'de yaptığı tahrip Yahudilerin yaptığı bu tahriften pek de geri değil kardeşlerim. Yani pek de aşağı kalmaz. Allahu Teala'ya Allahu Teala'ya en büyük ihaneti Yahudilerin bu ihaneti küçük falan değil. Bundan daha önemli, daha büyük olanı Allahu Teala'nın üçün üçüncüsü olma iftirası. Allahu Teala'nın çocuk dünyaya getirdiğini iddia etme lagat kefer ellediğine qalu innallaha huvel mesih ibnu meryem kuşkusuz ki allah meryem'in oğlu mesih'tir diyen kimseler kafir olmuştur ve Mesihu mesih ya bani israil ubudullaha rabbiy ve rabbukum mesih ise ey israil oğulları, Benim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cenne. Her kim Allah'a şirk koşarsa kuşkusuz ki Allah onun aleyhine cenneti haram kılmıştır onun için. Ve mavahu nâr ve ma li Onun dönüp dolaşacağı, varacağı yer ateştir <gülüyor> ve zalimler için hiçbir yardımcı yok. Gördüğünüz gibi burada kuşkusuz ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyorlar. Yani bir kadından dünyaya gelmiş. Bir kadından dünyaya gelmiş. Bununla ilgili şu İncil'in dört ana kitabının hepsinin başlangıcında, baş kısmında, Baktığımız zaman şeyin İsa Aleyhisselam'ın Efendime söyleyeyim Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor. Hepsinin başında. Allah onlara göre üç. Üç tane. Ne tarafından bakarsan şöyle üçü görün. Ne tarafından bakarsanız şu taraftan baktığınız zaman ruhul kudüs. Şurada baktığınız zaman baba şuradan baktığınız zaman bebe. Yani oğul, üçü tek diyorlar bunun. O kadar tenahuz, o kadar çelişki var ki bu İncil'in içerisinde. Yani konu teker teker onları söyleyip anlatmak değil. Yani Allahu Teala burada, kuşkusuz ki Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyen kimseler küfre girmiştir, kafir olmuştur derken, şuradaki ifadeleri naklediyor Farklı bir şey nakletmiyor. Yani tahrifi anlatırken budur. La inna Allah Kuşkusuz ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuştur. min illa ilahun vahidun. Tek bir ilah'tan başka bir ilah yok. Mälmasih ibn Meryem e illa rasulun kad halat min qablihi rusul Messi yani Meryem'in oğlu Messi sadece rasuldü. Ondan önce de rasuller geçti. Ve ummuhu sittiqa kana ya'kulan taam. Annesi ise sittiqa bir kadındı. Onların ikisi de yemek yiyorlardı. Unzur kayfe nubeyyinu ayati Bak biz onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sümmenzur enna bir de onlara bak nasıl iftira ediyorlar. Biz ayetleri nasıl açıklıyoruz? Şu Kur'an'ın üslubuna bak, anlatımına bak, bir de onların anlatımına bak, bir de onların anlatımına bak. Medda'dan okuyacağım. Bu Yahudilerin ve Hristiyanların en önemli özelliği kendilerinin Allah'ın yegane halkı olması, diğerlerinin ise domuz ve köpekler olması. Onlar için yaratılmış olması. Meta İncili 7. bab 6. paragraf: Mukaddes olanı köpeklere vermeyin ve incilerinizi domuzların önüne atmayın ki onlara onları ayakları altında çiğnemesinler ve dönüp sizi parçalamasınlar. Bunun tercümesi tefsiri ise tefsiri ise Markus'un 7 Taksim 25'inde geliyor. O da şurada. Bakın ne diyor bize adamlar. Fakat küçük kızın Markus, bu 7. bab 25. farağraf okuduğum yer. Fakat küçün, küçük kızın da murdar ruh olan bir kadın İsa hakkında haber aldı. Ve hemen Gelip ayaklarına düştü. O kadın Yunanlı olup Suriyeli Fenike ırkındandı. Kızından cini çıkarmasını ona yalvarıp duruyordu. İsa ona dedi. Bırak önce çocuklar doysunlar. Çünkü çocukların ekmeğini alıp onu köpeklere atmak iyi değildir. Şimdi burada söylediği söz İsa Aleyhisselam'a söylettikleri söz. Kadın. İsrail oğullarından değil. Çünkü İsa Aleyhisselam da İsrail oğullarından bir peygamber. Onlara gönderilmiştir. Kadın ise Yunanlı, Finikeli bir kadın olduğu anlatılıyor burada. Yani onlardan değil, o ırk'tan değil, yabancı bir ırk. Geliyor yalvarıyor, kızım hasta, benim kızımı kurtar diyor. Ona cevaben, bu ya İsa Aleyhisselam'a söylettiği, çocukların ekmeğini alıp yani Çocuklar kendi havarileri burada. Tefsirde öyle diyor. Havarileri. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak iyi değildir. Yani bizim dışımızdakiler köpekler. Daha önce de demişti ki domuzların incileri domuzlara takmak iyi değil. Mukaddes olanı köpeklere vermeyin ve incilerinizi domuzların önüne atmayın. Yani bu iki Kitapta da bugün Hristiyanların Müslümanları hakir görmeleri, bugün Hristiyanların ve Yahudilerin bütün Müslümanları ittifak ederek bütün Müslümanları öldürmeleri, öldürülmelerine seyirci kalmaları, mallarını soymaları, talan etmeleri, Bu akideden ileriye geliyor. Nerede bir Müslüman varsa o necis, pis, domuz ve köpek hükmünde. Nerede bir Müslüman varsa eğer o köpekse, domuzsa hakir bir yaratık ise onlar birbirleriyle savaştırılmalı. Onlar birbirleriyle uğraştırılmalı. Onların Bütün güzellikleri ellerinden alınmalı. Çünkü onlar köpektir ve domuzdur. Hiçbir şeye layık değildir. Çünkü bize bakışları böyle. Şu anda dünyada yapılan da bu zaten. Bakıyor musunuz dünyaya? Nerede bir Müslüman kitle varsa, topluluk varsa savaş orada. Nerede Müslüman bir kitle varsa o kitlenin bulunduğu coğrafyada müşkilat var. Sıkıntı var, problem var. Orada soygun var, talan var. Bugün soyulan mallar Müslümanların malları. Bugün harabaya, harabeye çevrilen ülkeler Müslümanların ülkeleri. Hiç düşünüyor muyuz biz bunları? Nerede Müslüman varsa orada bir kan var, orada gözyaşı var, orada acı var, orada dram var. Orada soygun var. Daha Tevrat'ta Müslümanlara olan hakaretleri okusam, yani bütün ümmetler de aslında özellikle Müslümanlara. Bu kitaplar kendi elleriyle yazdıkları, bizim aleyhimize düşünceler, onların kendi elleriyle bizim aleyhimize düşündükleri şeyler bunlar. kendi kitabımıza müracaat ettiğimiz zaman bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e ehli kitap, ehli kitap, ehli kitap, ya beni İsrail, ya beni İsrail, ya beni İsrail, ya, beni İsrail, ya ehle kitap, ya ehle, ya, niye bu kadar tekrar ediliyor bu? Ehli kitapla ilgili ayetler, ayetler Kur'an'ın Kur'an bütünlüğü içerisinde büyük bir yekûnü teşkil ediyor. Niçin Allahu Teala ısrarla onlara hitap ederek bize ikazda bulunuyor? Onların konumlarını anlatarak bizim düzelmemizi söylüyor. Niçin? Biz eğer bu Kur'an-ı Kerim'e avdet edersek, kitabımızı avdet edersek, ona dönersek, rucu edersek ve oradaki oradaki Allahu Teala'nın bizden istediği kulluğu yerine getirirsek felaha ereceğiz. Yoksa felaha erme yok. Valen tarda ankel Yehudu Veen Nasara hatta Tetteebya milletehum Allahu Teâala ezelden ebede okunacak bu ayeti bize ilam ediyor Valen tarda ankel Yehudu veen Nasara hatta Tetteebye milletehum Ne Yahudiler ne Hristiyanlar onların dinine tabi oluncaya kadar sizden hoşnut olmazlar Sizden hoşnut olmazlar Ne desin Allahu Yahudiler ve Hristiyanlar sizden hoşnut olmazlar ta ki onların dinine tabi olun diye kadar. Yani irtidat edip onların dinine girerseniz onlar gibi Müslümanlar aleyhinde onların fiillerini, icraatını yaparsanız belki. Allah'ın müstehane. Végszólal Allah: "Ya Meryem, te voltál a Ey İsa, ey Meryem'in oğlu İsa, senmi mi insanlara beni ve annemi iki ilah edinin, Allah'ı bırakın Bárki Bunu senki is, senki is, bir gün. senki İsa Aleyhisselam'a kıyamet günü olduğunda çağıracak, gel bakayım buraya İsa, bu ayet tahakkuk etmemiş, kıyametle ilgili bir ayeti kerime. Ey İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakın da beni ve annemi ilah edinin dedi. İsa Aleyhisselam'ın mucize olarak ne diyeceğini anlatıyor bize. Gâle subhânek. Ma an aqula ma bihak. Seni tenzih ederim seni tesbih ederim Benim hakkım olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim Benim hakkım olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim In kun tuqultuhu fakat alimte. Eğer ben bu sözü söylediysem sen gerçekten de bunu biliyorsun Bilirsin Tâlemu mâ nefsi nefsî, bırak söylediğimi içimden geçirdiğim nefsimdekini sen bilirsin. Ve lâ âlemu mâ fî nefsik. Ben senin nefsinnde olanı bilmem. İnneke ente âlemul gayûb. Sen gayipleri en iyi bilensin. Ve mâ qultu lehüm illâ mâ Onlara sadece ve sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Bana neyi emrettiysen sadece onu söyledim onlara. İsa Aleyhisselam yaşıyor iken, İsa Aleyhisselam hayatta olup yaşıyor iken onlara ne demişti? İnne Rabbi rabbî ve rabbukum fâbudûh, hâzâ demişti. Allah benim de sizin de Rabbiniz, işte doğru yol budur, sadece ona kulluk edin, tapın demişti. Bunu söylemişti İsa Aleyhisselam, bundan başka bir şey söylememişti. Bana neyi emrettiysen ben onu söyledim. Söylediği İsa Aleyhisselam'ın söyleyeceği, söyleyeceği şey bu. Ma kultu lehum illa ma emerteni bih eni budullaha rabbi ve rabbukum. Burada da öyle geliyor. İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayesinin Meryem Aleyhisselam'ın çocuğu nasıl hamile kaldığı, nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı Meryem suresinde de aynı şey. Burada da aynı şey. Ben sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Nedir? Allah'a ibadet edin. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a. İsa Aleyhisselam'ın söylediği, İsa Aleyhisselam'ın onlara duyurduğu şey bu. Kitaplarındaki tahrifin üçüncü bölümü, Tamamen tahrip edip ayetleri gizlemek şeklinde. Birincisi birincisi gördüğümüz gibi neydi? Tevil. Sözü olduğu gibi bırakıp tevil etmekti İkincisi değiştirip ilaveler yapmaktı. Üçüncüsü ise tamamen o kelimeleri, ayetleri kitaptan gizlemek. Az bir pahaya onları satmak şeklinde. Saatimiz doldu. Ben bu kısmı isterseniz bitireyim, biraz sabrederseniz, isterseniz tehir edeyim. Bitireyim mi? Bitireyim mi hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu kısım iki şekilde tezahür etmiştir diyor alimlerimiz. Bir şeriatın hükmünü gizlemek. İkincisi Rasulullahın risaletini gizlemek şeklinde olmuştur. Onlara örnek veriyor Allahu Teala kitabında, yani şeriat hükümlerini gizlemek. Ve iz aha zallahu misağa ladinu kitabe la tu beyinenhu lill nasi walla Allahu Teala diyor ki: Hatırlayın bir zamanlar. Kendilerine kitap verilenlerden biz misak almıştık, ahid almıştık. Ne diye? İnsanlara Allah'ın ayetlerini elbette ki açıklayacaksınız, ondan hiçbir şeyi gizlemeyeceksiniz diye. Elbette ve elbette Allahu Teala'nın ayetlerini açıklayacaksınız, ondan hiçbir şeyi gizlemeyeceksiniz diye. Bu hükmü, bu ahdi, bu misakı arkalarına attılar arkalarına attılar. Washterau bihi semenen qariyle ve ve az bir para karşılığında değer karşılığında o ayetleri satıverdiler. Bu şekilde yaparak. Fəbi isema yeşterun ne kötü şey satın aldılar kendilerine. Ne kötü şey satın aldılar. Yahudilerin işine gelmeyen ayetleri Tevrattan çıkardılar. Yahudilerin işine gelmeyen ayetleri Tevrat'tan çıkardılar. Ve İncil'den çıkardılar. Onların hoşuna gitmiyordu. Bunu bir örnekle anlatacağım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu nasıl oldu? Onu anlatacağım kendi ifadeleriyle. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini gizlemeleri. Yani onun geleceğini, nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gizlemeleri. Ellezine ateynahumul kitabe ya'rifunuhu kema ya'rifun ibnaahum. Kendilerine kitap verilenler. Kendilerine kitap verdiklerimiz. Onu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi oğullarını bildiği gibi bilirler. Onlardan bir grup özellikle hahamlar alimleri o grup bile bile hakkı gizlerler. وإن فريقاً Bildikleri halde onlardan bir grup hakkı gizlerler örterler. Resul Ekrem Sallallahu alaihi ve Sellem'in risaletini İncil'de olan risaletini anlatan ayete gelince Saf Suresi'nde Allah Teala ve iz qale Isa ibnu Maryeme ya bani Israil inni rasulullah ileyke musaddikan lima beyne yedey minet tevrat ve mubessiran li rasulun yetti min badi ismu Ahmed فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينَ İsa Aleyhisselam diyor ki allah Teala hatırla bir zamanlar Meryem'in oğlu İsa, Ey İsrail oğulları, kuşkusuz ki ben Allah'ın size gönderdiği bir Rasulüm. Önümde bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve benden sonra ismi Ahmet olan bir Rasulü müjdeyi, müjdeleyici olarak gönderildim. Benden önce ki Tevrat'ı tasdik edici olarak ve benden sonra gelen ismi Ahmet olan bir Rasulü müjdeleyici olarak gönderildim. فَلَمَّا bil بِالْبَيِّنَاتِ Rasil onlara, Hristiyanlara ve Yahudilere, kitap ehline açık mucizelerle, beyinat ile gelince قَالُوا haza سِحْرُمُ Bu açık bir sihirdir dediler. Bu açık bir sihirdir dediler. İbni Ömer Bukhari'de anlatılıyor rivayet. İbn Ömer radıyallahu anh bize naklediyor olayı. Size okuyacağım hadis-i şeriften buradan. Bir gün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarında dolaşırken eşe ters bindirilmiş yüzleri simsiyah kirletilmiş isle kirletilmiş boyanmış bir kadınla bir erkek görüyor. Dolaştırıyorlar Medine sokaklarında. Bu nedir diyor Resul Ekrem? Bu ikisi zina etti diyor. Adamlar. Yahudi. Bunu yapanlar. Yahudiler. Bunlar ikisi zina etti. Biz de bunlara ceza veriyoruz. resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunu nereden aldınız siz? E bizim kitabımızda. Bizim kitabımızda. Resul-i diyor ki Musa'yı Kardeşim Musayı Firavun'un Firavun'un belasından kurtaran Allah adına size yemin veriyorum. Allah'ı şahit tutarak. Gerçekten de Tevrat'ta böyle mi yazıyor diyor. Gerçekten de Tevrat'ta böyle mi yazıyor. Evet diyorlar. Getirin Tevrat. I. Tevrat'ı getiriyorlar, Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın meclisinde Yahudi alimi iken Müslüman olan Abdullah bin Selam var. Onlar Recim ayetinin bulunduğu kısma elini koyuyor, önünü ve arkasını okuyorlar, o kısmı okumuyorlar. Abdullah bin Selam ayeti iyi bildiği için elini çek oradan diyor. Elini çekince ayet gözüküyor. Diyorlar ki Abdullah doğru söylüyor. Ya Muhammed. Doğru söylüyor. Var bu ayet. Peki diyor niye böyle yapıyorsunuz bu ayet varsa? Bu ayet varsa neden böyle yapıyorsunuz? Diyorlar ki bizden bizden Varlıklı kimseler zina ettiği zaman o para veriyordu. Zengin olduğu için, imkan sahibi olduğu için para veriyordu. Ondan zina suçu düşüyordu. Diğer fakir olan insan yaptığı zaman ona bu hükmü biz uyguluyorduk. Sonra baktık ki bu bizim vicdanımıza ters geldi. Nasıl bir vicdansa Allah'ın ayetlerini uygulamama. Bu bizim vicdanımıza ters geldi. Allah'ın ayetini fakirlere uyguluyoruz, zenginlere uyguluyor mu? Uygulamıyoruz. Öyleyse bunu da hafifletelim dedik. Nasıl gidiyor hüküm bak ayeti kerimeden? Ayeti kerime nasıl çıkıyor bakın kitaptan. Biz fakirlere de rejim cezasını uygulamayalım. Ne yapalım? Onları ellerini, yüzlerini siyaha boyayalım, insanlar içerisinde rezil edelim. Bu şekilde rejim edilmiş olsun bunlar dedik böyle yaptık diyorlar. Bunun değişik rivayetleri var ama muhteviyat aynen böyle. Nasıl sattıklarını gördünüz mü Allahu Teala'nın ayetlerini? Ayeti kerime ne diyor? Ve <gülüyor> iz Vajid, ahazallahu mi taga l-ledjine, uti l-kitabalet u bajjinenne, u l-innassi, ura csektumune. Biz, kandilerne kitabver l Insanlara nardan inszamlara, ajet l-ri, elbette ki aċikli egyeksenis, veonu, gizdemi egyeksenis di, mi saka, mishti. Sora, azvir para jásat tullar. Feneveduhu, Bu hükmü, bu misakı, ahdi, Allah'a verdikleri sözü ahdi sırtlarına attılar, arkalarına attılar. Ve staru bihi semenen Ayetleri az bir pahaya satı verdiler. Yani basit bir para aldılar ve ayetleri atı verdiler. Çıkartı verdiler. Fe bisema ne çirkin şey satın aldılar. Evet. Bu bugünkü dersimizde toparlayacak olursak kardeşlerim. Ehli kitap denilen, kendisine kitap verilenler denilen toplum İsrailoğlu oğulları da deniyor onlara. Allahu Teala onlara kitap göndermiştir. Tevrat gibi. Onlara Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın sayfalarını vermiştir. Ve isimlerini sayamadığı birçok bir kitaplar, birçok nebiler gelmiştir. Birçok nebiler, isimleri hepsi burada yazıyor kendilerinin ifadelerine göre Allahu Teala'nın bildirmediği. Hepsi Allahu Teala'nın ahdini tazelemek için, Allah'a kulluğu onlara öğretmek için. Onların birçoğunu öldürmüşlerdir. Birçoğunu tekzib etmişlerdir. Kendi kitaplarında ihanet etmişlerdir. Kendi kitaplarına ihanet etmişlerdir. Kendi nebiilerine ihanet ihanet etmişlerdir. Bu şekilde kendi kitaplarını tahrif etmişlerdir. Allahu Teala ona hamd ederiz. Ona sena ederiz. Son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Bunların hepsini bize haber vermiştir. Nasıl neyi haber verdiyse kendi kitaplarında Allahu Teala'nın bu haberlerini görüyoruz. Onlar bizatihi ne kadar onları gizleseler de, örtseler de, değiştirseler de Allahu Teala onlar aleyhine neyi haber veriyorsa onların hepsi kendi kitaplarında mevcut duruyor şu anda. Neyi haber verdiyse onlar aleyhine. Teala, yani bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in bir harfine dahi dokunulmadığı buradan belli. Kur'an-ı Kerim onların kitapları aleyhine şöyle yaptılar, şöyle yaptılar diye neyi haber veriyorsa aynısı burada duruyor onların kitaplarında. Elhamdülillah elimizde bir kitap var. Wa ateşimi bihablillahi Allahu Teala. Elimizde bir kitap, kitap var. Ona topluca sıkı sarılırsak kurtuluşumuz orada, felahımız orada. Ondan tek bir harf değişmemiş kardeşlerim. Bu bizim için büyük bir büyük bir nimet. Eğer kadirini kıymetini bilirsek Eğer onun kadirini, kıymetini bilirsek bu bizim için büyük bir nimet. Bu kitaba sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu, bu kitabın ahkamına göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunun yol göstermesine göre yolumuzu tayin etmemiz gerekiyor. Sakındırdığı şeylerden sakınmamız gerekiyor. Sakındırdığı şeylerden sakınmamız gerekiyor kardeşlerim. Bugünlük bu kadar olsun.